Allah'ı zehirledi. Allah'ın kutsal sözlerini kandırdı. Allah'ın kutsal أعوذ بالله السميع العليم Mubariklar efendim elhamdülillahi rabbil alamin ve estağfirullah el hayy el kayyum. Hıfzantıkum bil hayy el kayyum ki la memut ebede ve dafaatankum min şerri ebla havle ve la azim. Dersimiz İmam Gazali Hazretlerimizin Hucetul İslam bir talebesinin şu hallerine cevaplar hakkında devam ediyordu. Bize mutlaka bunda faydeler vardır. Ekseri tabi Talebe Hoca ile alakalı meselelerde bundan sonrasında, on sonra mürit ile şeyh arasında olan ilişkilerde e, fayda verebilir. Çok ilimler vardır. İnşallah Rabbim güzel anlayıp anlatmak, istifade etmek ve Allah'ımıza kavuşma yolunda, seyri sülük manevi yolculukta olsun zahiri ilimlerde ulemadan istifade hususlarında olsun. Bu risaledeki ilimleri bizlere rehber eylesin. Amin. Ve yolumuzu zor bir yol, uzun bir yol. Çünkü Mevla rızasını kazanma yolculuğu çok büyük bir iştir. Hele Mevlayı bulma, Mevlayı Mevla'a kavuşma tarikatte seyri sülukte, tasavvufta o çok daha büyük bir iştir. Ve bunların hepsinin müşterileri var, talipleri var. Kimisi cennet ister, kimisi mevla ister. Kimisi belasını ister. Herkes bir şey istiyor. herkes de istediğine kavuşmak için bir yoldan gidiyor. Yolculuksuz olmaz. Güzergah takip edilecek yani. E şimdi yeni yollar aramaya ne acet var? Ankara'ya giden otoban var mesela. Ben şimdi bolunun dağlarından vurayım, bakalım Ankara'ya nasıl giderim demek? Sıkıntılı bir şey. Çünkü eski yağlar sana saldırır sana ayı mayda kalmadı pek eskiden ayılar da saldırırdı da aslan kaplan hiç kalmadı. Ama Tehlikeli hayvanlar var, tehlikeli daha tehlikeli insanlar var, zararlar var. E sen şimdi bu kadar millet buradan her gün yüz binlerce araç gidiyor, geliyor. Değil mi? E sen şimdi yeni bir yol peşine düşüp dağdan bayırdan aşmanın bir haceti var mı? Yok. Şey i̇şte Allahu Teala kavuşanlar tasavvuf yoluyla bir yoldan gitmişler, ulaşmışlar. Dünya kadar evliya Allah yetişmiş. Yani sırf i̇mam Masum Hazretleri, i̇mam Rabbani Hazretler, Hazretleri'nin maktumu ve halifesi 70 bin, yüz bin i̇mam Rabbani Hazretleri hakkında mesela 70 bin evliyanın serdarı pürnaz diyor İsmet babamız yani i̇mam Masum Hazretleri de 100.000 bin veli yetiştirdiğini söylüyor. Yani ham adam ham yani bir şeyden haberi yok bu adama seyri sülük yani manevi yolculuk yaptırılarak işte bunun konakları var, durakları var, güzergahları var. İşte ona göre dersleri var, zikirleri var, riyazatları var. Bizim Nakşi tarikinde aşırı bir açlık, susuzluk, uykusuzluk çok teklif edilmez ama e, bizde de dengeli olmak, orta gitmek teklif edilir. O orta gitmek de az yemekten daha zordur. Yani orta gitmek... Hiç uyumamaktan, hiç yememekten daha zordur. Çünkü yiyip de dengeyi korumak. Yüz bin kişiyi seyri sülügu bitirtmiş, veli yapmış. Yüz bin! Veli ne demek ya? Safi Mahmâsum Hazretleri bu yolculukta onlara refakat etmiş, delil olmuş, rehber olmuş, yol göstermiş. Şimdi bu yollar bugüne kadar gelmiş, çıkmış. Veya ilimde medreseler, bu medreselerden okuyanlar hoca oluyor. Bakıyorsunuz işte ilahiyatlardan, şuradan buradan, imam-ı okuyor, okuyor, fakat bir e, müdekkik bir alim yetişmiyor. Birçoğunda El-i itikadından, Allah muhafaza, ayrılma tehlikesi var, değil mi? Bu okullara giderlerse, yanlışta eğitim var, mutezile çok sarmış, Vehabilik sarmış, Kaside-i Emâli'de, bedül malide El-i metnidir o. وَاِيْمَانُ الْمُكَلِّدِ ذُعْتِبَارٍ بِهَنْ وَاَعِدَّ لَا اِلِكَ النِّصَالِ Mukallidin imanı muteberdir. Hem de ne gibi diyor? Bidat ehline, el sünnet dışı fırkalara yani onların itikatlarına böyle efendim hedef alacak, tam 12'den vuracak oklar gibi, kuvvetli oklar gibi delillerle diyor. Yani o kadar ayette, hadiste delilimiz var ki diyor. Sen nasıl dersin ki herkes müştehit ol olması gerekiyor çok araştırman gerekiyor İşte Allah'ı bulurken O ahmetübillahi ve melâketiydi ha Yani anamız öğrettiğiniz Sıbyan Mektebi'nde mi öğrendiniz, nerede öğrendiyseniz, hala o imanla gitmiyor muyuz? E tamam Ne yapacağız? Allah'ı yeniden keşfedeceğiz Nasıl keşfedeceğiz? Ay'a bakacağız, göğe bakacağız, güneş'e bakacağız O arada da biraz acaba acaba yavur olacağız herhalde Unut, aa buldum tamam Ulan ne buldun sen zaten Bu yollardan geçilmiş diyorum sana Bu yollar yürülmüş aşınmış diyorum sana Bu yollar çıkmış Allah'ı bulmuş diyorum sana ehl uleması hakikati bulmuş diyorum İmam Rabbani böyle buyuruyor, bütün ulema evliya böyle buyuruyor Tarikat diyorsan, Allah'ı bulmak diyorsan, seyri sülük diyorsan Çıkan yollar belli Buradan adam yetişmiş, bunca evveli yetişmiş Med İlim diyorsan, ah medreseler Ehl-i Sünnet medreseleri Doğu usulü, batı usulü neyse Batı derken Karadeniz'i kastediyorum ediyorum, Avrupa Birliği'nin medreseleri yok herhalde. Ha şimdi, medrese usulü okumaktan hoca yetişir. Ya, ama orada da okuyan hepsi hoca olmaz. E tabi hepsi hoca olmaz yani, mübarek adam. Her tohum bir şey olur mahsul verim yani. Bunun firesi de var. Olsun yine orada düzgün itikada sahip olur en azından. Medreseden çıkan adamdan Allah'ın izniyle ehl bidat çıkmaz büyük allame olmak herkese mahsus değildir ama yol bu. Şimdi o İmam Gazali Hazretleri bazı tabii nasihatler yapıyor. Bu talebe de ilim ehli. Onun için ona yaptığı nasihatlerde bazı yerlerde bu da bizi ne alakadar eder? Dediğiniz konular oluyor. E ben de onun için konuyu size bize yani indirmeye çalışıyorum. Ta ki biz ne anlayalım, ne istifade edelim? Bundan bizim dersten faydamız nedir? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için biraz Ders uzun gitti yani, bitiremedik. Ama yanı açtık bitirme Şimdi, ''Eyyü velet diyor. ''Ey oğul, sen bana sorular sor.'' Demek artık ne sorular? E, burada hepsine cevap vermiyor. Vermediği için biz soruyu da duymuş olmuyoruz. Bazı soruları duyamadık şimdi. Şimdi buraya kadar cevaplar verdim sana diyor. Te Tevekkülü sordun, ihlası sordun, riayi sordun, geçen derslerden beri hep sorduklarını beyan etti. elbaki Geri kalan min mesailike. Senin sorduğun diyor, meselelerden geri kalan, yani cevap istediğin şeyler, iki kısımdır diyor. Bunlardan, bazı ha, bazısı, mesturun yazılmıştır, fi musannefati. Beni kitaplarımda yazılmış. Yani diyor İmam Gazan Hazretleri, ben diyor, çok kitaplar yazdım diyor, efendim, ve fatlu bu, sen diyor, Onları ara, femmete oralarda ara. Yani benim yazdığım kitaplarda ara diyor. Mesela, efendim, en meşhur eserini hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz. En meşhur eseri, İhya Ulumiddin. Dünyada İhya gibi bir kitap daha yok. Bütün kaynakları doğru, bütün ilimleri doğru. Ondan sonra Minhacül Abidin var. Kısadır, fakat çok ilim var onda da. Sonra Bidaatü'l-Hidaye var, ee, Arapça, Kimya-i Farsça yazmıştır. Bunlar Arapça olan, onlar da tercüme edilmiş tabii şimdi Türkçe'ye. Benim diyor kitaplarımda diyor, e, bu ilimleri bulabilirsin diyor. Yani her şeyi ben sana bir daha yazacak vaktim de yok, işte benim imkanım da yok. Çünkü sığmaz yani mektuplarla bu, bu ilimlerin hepsi, nasıl bitsin? kitaplar yazdım diyor. E şimdi her şeyi biz sohbette anlatamayız yani. Size ne diyoruz? Kitaplarımıza havale ediyoruz. Mamuzal Hazretleri buyurduğu gibi ben diyor musannefat yazdım diyor. Bunlara teliflerime bak diyor. Aradığın ilimleri orada bulursun diyor. Şimdi bana sorulan da şu derdim var, şu işim var, ne yapayım, ne okuyayım falan bunların birçoğu benim kitaplarımda yazılmıştır. İnsan eee el üstet alimlerin eserlerinden istifade etmesi lazım. Ve bazı has, bazı soruların da var yani bana mektupta yazmışsın elleti kitapte ha e, kitapte sen yazdın ha onları efendim e, bunların diyor bunlara cevap vermek yani ve kitabetü ha ve kitabetü bazı ha bazı sorularının yazı ile mektupla sana cevabını yazmam haramın haramdır diyor niye haramdır diyor? Çünkü sen tasavvufun yani ince ilimlerinden bana soruyorsun. Sen buna ehil değilsin. Ehil olmayana ben bu ilmi açamam. Ehlini bulursan anlat buyruluyor hadis-i şerifte. Ehil olmayana e, layık olmadığı ilmi öğreten ne gibidir diyor. Kemukallidil cevahiril kanâzîr. Fırlantaları domuzlara takan gibidir diyor. Değil mi? Hadis-i şerifte de var bu. Ehli olmayan adama bir konuyu açarsan en kıymetli şeyi gittin, hınzıra taktın. Yani adam, kafir adama tasavvuf mu anlatılır? Daha adam iman etmemiş mesela. E burada da bu zahiri ilimle uğraşan bir molla. Daha tasavvufa yeni girmişsin. Ben diyor sana bunun cevabını yazmam haramdır. Çünkü senin kafan karışır, makamına gelmemişsin. Gelmeden onu ben sana... Açıklayamam diyor. Çünkü bunlar vicdaniyattandır. Vicdaniyat ne demek? İç buluşunla kendini hissedeceksin. Zevkidir yani, tatmalıktır. Konuşmalık değildir. Tadarsan, men araf. Tadan anlar ve men le ya arif. Tatmayan ne anlar? Ben sana nasıl anlatayım hiç tatmadığım bir şeyi? Tatmayla anlaşılan bir şeyi iki saat izah etsem sabaha kadar baklavayı anlatacağına bir dilim baklava koyu ağzına adamın. Hiç anlatmaya gerek kalır mı? Teferruatan hüznüm yok der adam, varsa biraz daha ver der yani. Onun için e, sen burada e, ehli olmayana sırrı ifşa caiz değildir. Peki, ehli olduktan sonra veyahut sen bu makama geldikten sonra o zaman da benim yazmama acet var mı? Yok, niye zaten sen anladın onu. Anladın sonra onu ben de konuşayım sana bir daha. Anladın mı şimdi? <gülüyor> Hapishaneye girdim de, iki bin senesinde işte orada Ömer abi vardı. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Tillot'a okumuş idi. Çok da, hocalığı da var. Sonra tabi hocalığı bırakmış yani, başka işlere girmiş. Karışık işlere. Ondan sonra, <gülüyor> kitaplarını, kitaplarını birkaç kitaplarını da getirdi bana, işte, hapisten çıkınca. Da, ben dedi daha nasıl okuyayım kitapları, bin tane kafamda iş var. Onları verdi bana, birkaç kitabı da vardı. Alim adamıydı. Şemsül Marif diye bir kitap var benim kaynaklarımdan Ahmedi i Buni Hazretleri, Havas ilminde Evliyanın reisi yani. Şemsül Marifler çok meşhurdur. Şimdi Türkçeye tercüme etmişler, aman aaa! O tercümelerden bir iş yaparsınız, hepiniz ya cinlenirsiniz ya büyülenirsiniz yani. Çoluk çocuk karışırsınız yani. Sakın o tercüme kitap o kadar yanlış var ki. Siyah beyaz da yazmış yani. Ben baktım tercümelere, küllün yanlış. O Şemsül Marif Havas kitapları onlar öyle icazetsiz, şeysiz, bir de yani yanlış tercüme olursa tam çarpılırsın yani efendim öyle derdi o bir konu geçerdi falan derdi şemsül, yani tabi alimlerin sözünü söylerdi o şemsül marif la yârifâ illel ârif şemsül marif yani marifetler güneşi kitabı resmi şemsül marifi ancak kim anlar derdi Allah'ı bilen arifler anlar peşine de derdi ki وَالْعَارِفُ لَا اَحْتَاجُوا اِلَيْهِ Ama Allah bilip arif olduktan sonra da <gülüyor> zaten kitaba ihtiyaç kalmaz derdi. Yani daha şemsil mariften şunu yapayım, bunu okuyayım ben, ne acet var direkt Mevla ile artık devamlı Mevla'ya müracaat makamında geliyor. Anladın? Yani diyor ulaşana kadar ulaşmadan ben sana yazsam haram olur. Ulaştıktan sonra yazsam yine israf olur. Çünkü artık sen anladın diyor. Ne güzel söyledi ona. Ama diyor ben sana bir çare söyleyeyim. Nedir o? E peki tamam da hocam, üstadım, şeyhim ben diyor nasıl ulaşacağım ona? Bir şey dedi ha bana. İ'mel bima ente ta'lem linkashife leke malem ta'lem. Sen neler biliyorsun? Şu anda ne biliyorsun? Ehüsünnet itikadına göre inandın. Ondan sonra ne biliyorsun? Abdest, namaz, beş vakit namaz, işte önceki sünnetler, sonraki sünnetler, evvabin namazı, teheccüd namazı, kabir namazı, işte şu zikirler, tarikat dersi, salavat bayağı bir şeyler bilmiyor musunuz? Sizde bir şeyler biliyorsunuz da, Sen bildiklerinle amel et. Şimdi bildiklerini de yapmıyorsun ki diyor. Yani bu kadar bildiğinin hepsini yapıyor musun? Şimdi ne arıyorsun? Bilmediklerinin an peşine düştün. Sen bildiklerinle amel edersen bilmediklerin sana inkişaf edecekler diyor. Bunun atik i de delili var mı? Var estaizu billah. وَتَّقُوا Burada yazmıyor ama Allah'tan sakının, haramlardan sakının وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Allah size bilmediklerinizi öğretecek. Bu medreseye gitmeyin, hocadan okumayın, sohbet, vaaz dinlemeyin anlamına gelmiyor. Zaten onları dinlemesen bir şey bilmiyorsun ki o zaman neyle amel edeceksin? Bildiğinle amel et denirken, bildiğin nereden? E bildiğinde okuduğun kitaptan, dinlediğin vaazdan. O zaman ne oldu? Evvela ilim okumak, dinlemek sonra amel yani bildiklerini yapmak bildiklerini yaptığın zaman ne olacak? bilmediklerin açılacak önüne daha büyük sahalar çıkacak siz Allah'tan sakın haramlardan kaçının Allah size hakkı öğretecek başka anet-i kerimesine Estaizu ey iman etmiş kullar intette kullaha. haramlardan sakınırsanız Allah'ın yasaklarından kaçarsanız اَجْعَلَّكُمْ Furkane Size ne yapacak Allah? Furkan verecek. Furkan ne demek? Hakkı batıldan ayıracak ilim. Yani bu doğru mu, yanlış mı? İyi mi, kötü mü? Sen bunun tabii ki helal haram belli. Ama öyle meseleler yeniden çıkıyor ki, zuhur ediyor ki, bundan karar veremiyorsun. İşte haramlardan sakınırsan, hemen Allah sana ilham ediyor. Bu da ilham meselesidir. Onun için burada iş nereye geliyor? Takvaya dayanıyor. Bildiğinle amel etmeye dayanıyor. Kale Rasûlullâhi sallallâhu cealâhu aleyhi ve sellem. Evet bu usta hadis-i şerif var mıdır? Vardır. Yani şeriat ilimlerinden, sünnet ilimlerinden, ondan sonra zühd ilimlerinden bildiğinle amel et. Şeriat ilimleri demin dediğim. Farz, vacip, sünnet, müstehab. Bu haram, bu mekruh. Bunları öğreniyorsunuz, duyuyorsunuz. Bunlardan kaçınmak, şeriat ilimleri. Sonra ahlak ilimleri. Yani şeriat ilimlerini yapmak biraz daha kolay. Ahlak ilimleri daha zor. Mesela ahlakla ilgili biz birkaç sohbette konuşuyoruz. Kin tutmamak. Mesela sinirlenmemek. Siz de diyorsunuz ki sinirlenmemek elde değil. Ben de diyorum ki elde. Ben niye sinirlenmiyorum? Sinirlenmemek elde. Öyle bir şey yok. Yani şimdi... Sen bildiğini amel etmeden daha bilmediğini ne arıyorsun diyor Sana sinirlenme, cenneti vaat ediyor hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem E sen devamlı sinirleniyorsun herkese Yan baktı, dışarı attı, içeri girdi, hanım yemeğin tuzunu kaçırdı, dibini yaktı Ya bunlar olmaz Veyahut ortaksın, veya bir iştesin, veya patronsun, işçiye sinirleniyorsun E biraz müsamahalı ol kardeşim Ne bağırıyorsun, çağırıyorsun herkesin, kalbini kırıyorsun Anladın mı? Ahlak ilimleri de var bu işin içinde. Sadece şeriat ilimleri yok ki. Ahlak da şeriatın içinde bir bölüm. Çok önemli. Kin tutmamak. Yani sen ne yapıyorsun? Bir mevzu çıkıyor. 20 sene sonra, 30 sene sonra diyorsun ki bu adam bana 10 sene evvel benim için böyle demişti. Ya senin çöp çarşısı mısın? Çöplük müsün sen? He? Çöp. Yani kalbini ne yapmışsın? O adamın 10 sene evvel, 50 sene evvel senin hakkında dediklerini doldurmuşsun ya hadi doldur ama doldur mı? mübarek adam sen doldurduğun orada kalmış bu kadar la ilahe illallah dedin o la ilahe ne işe yarıyordu la ilahe ile Allah'tan gayrı her şeyi süpür dediler sana İllallah ancak Allah kalsın dediler e de Allah'tan gayrı her şey var be kardeşim Seri sülükü bitirdim kaçıncı derstesin tarikatta ben bitireli 20 sene oldu. Hikaye. Bitirmiş köya, Surette ve zahirde. Ahlaka bak sıfır. Ona buna saldırıyor. Ne yapayım ben senin tarikat dersini bitirmeni ya? Tarikat neye lazımdı? İslam'ın ahlakını yaşamaya lazımdı. Öyle mi? Yani mesele bu. Ahlak ilimleri bildiğin gibi değil. Ya tarikat Muhammediye'den onu da okumak lazım o kitabı yani. Okutmak lazım, ders yapmak lazım. İmam Bilgi Vazı'nden tabii Şehleri var ya, Hadimi Hazretleri Ona da Şehir yazdı. Konya'daki Hadimi Hazretleri Kamil abi orada şimdi, bizim Kamil abi Hadimlidir de Kadimli adam da çok bulamazsın. Kamiler dolusu sorsan Kadimli bir kişi çıkmaz. Konya'nın Kadim kazası var, ha! Kirazları iyidir, sizi ilgilendiren kısmı bu. Orada İmam Hadimi Hazretleri Evliya olan reislerinden, Nakşime şayhındandı. Anladın mı? O zat e, yatıyor. İşte bana da kabrinin resimlerini atmıştın. Şimdi de orada da baktım resimlerini Allah Allah ben de ziyaret etmek çok istiyorum. Tarikat-ı Muhammediye kitabına da şer yazdı. Eyyüel Vela'de de şer yazdı. Hep bu konularda çok hadim aznenin tabii şerhsiz kitap anlaşılmaz. İmam Gazali gibi insanların sözlerine izah getiren diğer ulemadan istifade ediyoruz. Biz kendi kafamıza da mana veremeyiz. Onun için buyuruyor ki burada Şeriat ilimlerinden ne biliyorsun? Amel ettin mi? Ahlak ilimleri, sinirlenme, kin tutma, 50 sene evvelki konuyu açıyorsun ya. Ne kindar adamsın. Kindar adam tasavvufta ilerleyebilir mi? Ondan sonra, efendim, alışverişte musamahalı olmak. Adam borcunu ödeyemedi, biraz ona ne yapacaksın? Geciktirme verebilirsin yani. On gün daha, bir ay daha, iki ay daha. Faizle değil, borcunu geciktirirse, Allah rızasına niyet edersin, cennete girersin yani. Sen üç gün evvel kapıya dayanıyorsun. <gülüyor> üç gün evvel kapıya dayanıyorsun. Ondan sonra efendim e, adama hakaret ediyorsun, alacağını alamadın diye. E tabi o da ödemesi lazım, evvelce hazırlaması lazım, verdiği günde yayma, şaşmaması lazım, o da ona emirler başka. Sen şimdi alacaklı taraftaysan, Burada senlen bahsediyoruz yani alacaklı olarak senin nasıl davranman gerekiyor. Kur'an-ı Kerim sana fena adam darlığa düşmüş, sıkıntıya düşmüş, ödeyemiyor. Fena zaratun Ya elin genişleyene kadar tehr edeyim be. Dedin birkaç ay, 3-5 ay. Bu cennete girmeye vesiledi. Adamın hiçbir ameli yoktu ahirete çıktı. Her günahı da var. Sırf cennete bundan girdi. Melekler de şaşırdı, ''Ya Rabbi bu da nasıl cennete giriyor?'' diye. Mevla buyurdu ki, bu borç verirdi, faizsiz karzâsen, sonra adam gelirdi, derdikiler, ''Benim işte ödeme gücüm yok şu an, beni tehir et, vademi uzat.'' Herkesi böyle tehir eder, kimine de veremiyorsan kalsın, helal olsun derdi. Bu adam bu amelle cennete girdi yani. E şimdi öbür taraftan bakıyoruz, sabaha kadar kılanlardan cehenneme gidenler oluyor hadis-i şeriflere göre kibir giriyor, gurur giriyor, riya giriyor, iftihar giriyor, hava atma giriyor. Milleti hakir görüyor, kendi üstün görüyor falan filan. Bunlarda böyle sakallı cüppelerde çok bulunur diyelim yani bu haller. Çünkü insanları biraz hor görebiliyor. Yani ben üstünüm, şuyum, buyum. Ya bu üstünlükler takva iledir ama takva da kalptedir. Enmel fazlu bi takva. Takva ha Takva buradadır. Yani ne demek sen hangi haramlardan sakınıyorsun? yani görüntüde tamamsın ama kinin var, nefretin var, hasedin var kıskançlığın var, ucubun var kendini beğenme gibi bunlar dünya kadar hastalık var bunun <gülüyor> bunun hastanesi yok yani o kadar hastalık var ki kalp hastalıkları buna kalp afetleri dönüyor afet afatül <gülüyor> kalp kalbin afetleri, kulağın afetleri, gözün afetleri bunlarla ilgili hastane yok yani bunlarla ilgili hasta Olmayan yok. Olmayan yok. Bütün Türkiye hastane yapsan dolar. Herkes afete düşmüş. velakin müdavi yok. Tedavici yok. Var. Mahmut Efendi Hazretleri gibi zatlar. Mürşitler var. Ama az. Hasta çok. Yani bu vaziyette doktor yetişmez bu afetlere ya. ya ama esas afet ne? Esas afet milletin bunların afet olduğundan haberi yok. Esas afet bu şimdi, ne oldu? Zelzele vurdu, deprem vurdu her yer afet, felaket diyor 50 bin kişi öldü, 100 bin kişi öldü falan filan. E imanlıysa, namazlı abdestliyse şehittir. Depremde ölen şehittir, yine orada bir tehlike yok. Esas afetin tehlikesi nerede? Tehlike burada. Kalbin çifit çarşısı, bu kalpte Allah'a nasıl çıkacaksın? Hiçbir kötü huyunu izah etmemişsin yani. Tedavine de bakmıyorsun. Bu konuda onun için sohbetleri Hızlandırmamız lazım. Kalp afetlerimiz çok bizim. Ondan sonra zühtle ilgili ilimler. Züht ne demek? Dünyaya karşı soğukluk. İşte efendim israftan kaçmak, az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek. Yani fuzuli masraflar yapmamak, dünyaya meyletmemek, araban... Zarurettir, arabandır, sağlam olsun, yolculuk yapıyorsun, canındır, malındır, zekatını veriyorsun, kurbanlık kesiyorsun. Ayrı dava, bir araba aldın, ya araba aldın veya bir eve oturdun, bunlar ayrı bir şey. Ama bir de şimdi bunun nesi var? Kalbin zühtü var. Yani esas mühim olan kalbin zühtüdür. Çünkü neden? Bazı gelen adam kulübede oturuyor ama zahit değil. Niye zahit değil? Çünkü bulamadığından kulübede oturuyor. Bulsa, amuduyla götürecek. Soğanın kabuğunu da beraber yiyecek yani. E şimdi ben zahidim numaraları. E param yokken ben de zahidim yani. Mecburen. Ne yapayım şimdi? Onun için varken dengeleme, engelleme, israfları bırakma, dünyanın meylini kesme ama bizde bu karılar, bu çocuklar varken bizim zahid olmamız hemen hemen mümkün değildir. Onun Allah'ım ya Rabbi önce bizim karılarımızı zahide eyle ya Rabbi. Amin. Zahidattan eyle ya amin. Kalplerine dünyaya karşı soğukluk ver yarab amin. amin. Ulan ne amin dediniz be maşallah. <gülüyor> Size de yarıyor çünkü. Karı zahide olmayınca devamlı sizin kese aşınıyor yani. Para kalmadı da kardeşim. Her gün alışveriş ya bu ne ya. Hele bir oturun evinizde be kardeşim ya. Oturmazlar. Manya rabbelah. Nasıl bir şey nasıl bir millettirler bu kadın milleti ya? Her gün alışveriş var desen her gün çıkar parayı ver. Ya yorgun değil misin? Yatalak olsa, namazı kaçıracak halde olsa alışveriş var parayı da ver. Birden canlanır. Ulan ne oldu sen hasta değil miydin? Şimdi bir iyilik buldum diyor kendimde. E, tabii tabi yani. Bunlara parayı vereceksin, arabayı da Hadi git alışveriş. Ya ne çıkıyorsun bu kadar alışverişe ya kardeşim? Kocanız getirsin. Nedir? Elmam lazım, armut mu lazım? Siz ne yapıyorsun? Dolaplarında yer kalmamış elbiseden. Hiç elbisem yok diyor. <gülüyor> Hepsi aynı mı ya? <gülüyor> Allah Allah. Yer kalmamış ayakkabıya, yer kalmamış. Velakin böyle <gülüyor> ne yapacağız? Cihad, cihad, cihad. En büyük cihat Nefisle cihat En büyük cihat Efendim evdeki cihat Anladın mı? Cihat ne demek? Mücadele Nasihat edeceksin Dövmek, bağırmak, sövmek yok cihat edeceksin Anladın mı? Böyle şey yapacaksın. Size bir tiyo daha vereyim Bir tane vermedim ki bir daha vereyim şimdi Birinciyi vereyim yani O da şudur Para kazanıyorsanız kazandığınız parayı belli etmeyin Söylemeyin her şeyi ya Hemen geliyorsun, hanım, ne var canım? Yüz bin liralık bir iş yaptık, çok kar oldu falan. Ya bu bunu şimdi koydu kafaya da, taktı bunu bir taraftan ya. İki gün geçecek. E kocanız çekilmez, efendi, ne var? Hani o elli bin lira kazanmıştın ya? He, ondan bir sene kadar düşüyor. hatta ben çanta alacağım, araba alacağım, şey, ayakkabı alacağım, elbise alacağım. Hele elbise işi bitmez, aman ya! La <gülüyor> havle ve la kuvvete illa Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hanımlar bir bir tane hiç elbiseleri yok, bir şeyleri yok. Dediler ya Resulullah, çok kumaşlar geliyor, çok kaliteli şeyler geliyor. Ganimet mallarına falan bize bir şey yani versen falan. Oo dünya koptu. Ayetler nazil oldu ya Ayetler nazil oldu ya. Habibim çabuk çağır onları. İn günün <gülüyor> netürünel hayatü'd-dünya bezînetüha. Siz dünyalık mı istiyorsunuz? Dünyanın süslerini mi istiyorsunuz? Yaldızlı bilmem neler. Fe ta'aleynû mette'ekunne cebile. diyor kumaşlarınızı vereyim ama yollarınızı da salı vereyim. Boşayım git git. Habibim böyle söyle diyor ya. Kur'an bu. Ve in kuntunne tudrinallahu ve rasuluhu ve muhsinati Yok Allah'a istiyorsanız, ahireti istiyorsanız sizin gibi muhsine kadınlara, iyi amel sahibi kadınlara, Allah büyük ecirler hazırladın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırdı. Beni mi? Ahireti Allah, Resulüne ahireti mi istiyorsunuz? Elbise kumaş mı istiyorsunuz? Bütün annelerimiz dediler bu iş buraya nereden geldi ya? Biz dedik ki bu kadar mal mük geliyor, bütün sahabeye dağıtılıyor Bize de bir kumaş Biz bir şey demedik ki ya Resulallah dediler Bu iş buraya nereden geldi? Efendim sallallahu aleyhi ve buydu Mevla'dan geldi, ayet geldi yani benden bir şey gelmedi Hepsi dediler biz seni tercih ediyoruz, de, ne lazım kumaş yahu dedi Annelerimiz değil mi? Bir tane dünyayı tercih eden oldu mu? Nerede annelerimiz, nerede? Şimdi Ayşe annemize e, Abdullah bin Zübeyir halife olmuştu, Mekke bütün ondan soruluyor, bütün beldeler. O da teyzesi. Ayşe an, anamızın yeğeni yani. Esma Validemizin oğlu, torunu Ondan sonra ona bayağı hediye gönderiyorlardı. Bin dinar falan ne demek çuvalla para. Ayşe annemiz <gülüyor> evi iki metreye para sığmıyor yani. Getirmişler ama ne yapıyorsunuz bunu dedi ya. Secde etmeye yer kalmamış Çuvaldan paraları getirmişler. Fakirlere dağıt dağıt dağıt akşama hep oruç tutardı Ayşe annemiz. Hepsini dağıtmış. İftarlık yemeği yok. Trilyon katır trilyon dağıtmış bir günde. İftarlık yok. Cariyesi hizmet eden de dedi ki ya dedi biz zeytin peynir pişir, bir, biraz et alırdık dedi ya. Bütün paralar da bitti dedi şimdi ne olacak. Dedi ona ki iftarlığımı getir. O da dedi ki ne var da ne getireyim. Getirdi bir zeytinyağı işte, kuru ekmeği batırıyor zeytinyağı. E dedi, Ayşe anamız sormuyor ona. Razı oluyor yani, ne getirdiyse tamam diyor e, Cariye dedi ki yani bu kadar da parayı dağıttın dedi. Bir ufak da bir şey şey etseydik. Kendimize bir şey ayırsaydık dedi. E söyleseydin bir kuruş bir kuruştuk bir şey alırdık dedi. Hatırlatmadın şimdi ne konuşuyorsun dedi. Tamam dağıttık dedi hepsine. Böyle akşama iftarlıkları yok. Gündüz halife gönderiyor dünya kadar parayı dağıtıyorlardı. He? Bizim hanımlara böyle bir şey gelse. Sen de desen ki bunun kırkta biri değil dört binde biri dört binde birini şu komşu fakir açlıktan ölüyor desen ne der? Ya sen İşin mi bitti seni ya? Ne karıştırıyorsun? Bu bize gelmiş ya! Allah bize göndermiş, ne dağıtıyorsun millete? Hani biz de çok iyi huylu değiliz yani. Hanımlara kabaat buluyoruz da, biz çok mu cömertiz? Biz, bizde de var sıkıntılı işler, bizde de var. Bazılarımızda hanımları çok bonkör, öyle de var. Öyle de var. Allah hepimize züht nasip eylesin. Amin! İnfak nasip eylesin. Amin! Cimrilikten muhafaza eylesin. Amin! E şimdi evladım diyor, ''Sen bu bildiklerinle ne amel ettin?'' de diyor. bilmediklerini bana sırları aç'' diyorsun. Ben sana ne sırrını açayım? Sen bu işleri, şerat ahkamını, ahlak ahkamını, zühd ilimlerini tatbik et, bildiğin kadar, bildiğin kadar. Sana bilmediklerini Allah açacak diyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? ''Ben alime ile عَمِلَ بِمَا عَلِمَهِ وَرْرَثَوُ اللّٰهُ عِلْمَ مَعْلَمْ يَعْلَمَ Her kim bildikleriyle amel ederse allah Teala ona ne yapar? Bilmediklerinin ilmini miras gibi nasip eder Yani sen bir şey çalışmadan baban öldü kaldı sana bütün paralar E senin burada bir emeğin var mı? Yok, miras yedi derler onun için kolay bitir parayı Kendi kazanmamış İşte Mevla da sana o kadar kolay ilim öğretir Bir de baktın ki neler öğrenmişsin Niye? E bildiğinden amel ettiğin için bilmediklerini ilave eder. Şimdi bizim derdimiz bu. Evladım diyor. Evet. Aceleye lüzum yok diyor. Yani sen amel etmeye devam et, acele etmekten sakın diyor. <Gülüyor> Aldiyam bugünden sonra yani şimdi ben sana bu mektubu yazdım, sen de bana kitle me mektup yazma diyor. <gülüyor> bugünden sonra diyor. Lates elni bana sorma diyor. Ma o şeyleri eşkele müşkil geldi aleyke sana. Yani bir işte zorlandın manevi bir makamda bir halde bir şeyde illa sorarsan bilisan ilcenen kalp diliyle sor. Kalp dili ne? Yani ne dediniz? Rabuta ne güzel bildiniz ya. Maşallah size. Hilayatçılar falan bir şey biliyor galiba böyle ha. Profesör olmuş Rabuta desem böyle bakar. Yani manevi irtibat, rabuta rapt'tan geliyor. rapt, Rabb diye. Böyle çakıyorsun ya Rabb diye oraya işletiyorsun onun içine. Rabb diye de oradan güle Arapça. Rabuta irtibattan geliyor. Yani bağlantı kuruyorsun. Nasıl bağlantı kuruyorsun? Kalp diliyle. Yani rabıta üzeri. E şimdi sen de bana diyorsun ki Hoca Efendi rabıta nedir? Mubarek mübarek adam, demedi mi sana ki bazı şeyleri anlatmak haramdır? Sen de benim kocaman rabıta kitabı yazmışım. Git kitabımı oku. 500 sayfa kitap yazdım. 5 dakikada nasıl anlatayım? Ha git yaz, rabıta. Manevi irtibat ile bana danış diyor. Ondan sonra acele etme. لِقَوْلِ اِتْعَالَا Çünkü ben sana bir şey yazarsam yazarım diyor. Seni bakarım ki bir yere kadar gelmişsin, bir makama ulaşmışsın, münasip görürsem yazarım. Değilse, daha bir şey sorma. Ve Mevlana Ebu Destaadüullâh Hücurat Suresinde وَلَوَنَّهُمْ صَبَّرُوا حَتّٰى تَخْرُوا جَيْلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لُّهُ Vallahu غَفُورُ rahim. Geldiler Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, bir şeyler istemek için bedevilerden yani bedevi derken Çölden geldiler diye Bedevi lafını kullanmak istemiyorum sahabe hakkında. Çölden geldiler. Ama tabii ilim sahibi değildiler yani. Medine hayatı da, şehir hayatında da değildiler. Onun için ya Muhammed falan böyle bir şeyler sallallahu aleyhi ve sellem ismen biraz hıtaplar yaptılar yani. Çık bize gel işte bekliyoruz falan. Evin dışından bunlar oldu yani. Tabii bu da ayetler inmesine bize Rabbimizin edep öğretmesine vesile oldu. Bu ayetlerde bu sebeple nazil oldu, değil mi? وَلَا تَجَرُوا لَوْا بِالْقَوْلْكَ اَجَرْبَادِكُ لِبَعْضٍ Birbirinize Ahmet, Mehmet, Bağrı gibi benim peygamberime öyle sesli sesli seslenmeyin ismiyle اَنْ <gülüyor> تَحْبَطَاءَ مَالِكُمْ اَنْ Hiç farkında olmazsınız bütün sevaplarınız silinir diyor. Ondan sonra Ebu Bekir Hazreti Ömer efendilerimiz bu ayetten sonra yani onlar hakkında inmedi ama Efendim sallallahu aleyhi kaç kere sorardı, ne diyorsunuz, ne diyorsunuz? Sesli konuşmazdılar. Edeberi ayet, bu ayet-i kerime bunu öğretti. Sonra, اِنَّلَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ بِوَلَا الْحُجُرَاتِ O odaların arkasına geldiler, sana seslendiler ya Habibim, اَكْفَرُمْ لَا Çoğunun aklı kesmez, Memla buyuruyor. Yani çoğu anlamıyorlar senin makamını. Senin makamını bilmediklerinden işte böyle biraz sesli şeyler... Çağır bağır yaptılar Eğer onlar sabretseydiler Hatta tekrünceliğim Sen çıkıncaya kadar bekleseydiler Nasıl olsa sen namaza çıkacaktın Bir iş için çıkacaktın Zaten ekseri cami şerifte duruyordu İnsanlarla ilgileniyordu Elbette onlar için bu daha hayırlı olurdu Ama vallahu gafurrahim Bilmediler anlamadılar ben affettim diyor mi diyor Ama bu tabi geri kalan bütün ümmete kıyamete kadar Bir talim ve terbiye öğretiyor Yani bu Sadece de, e, ne diyeyim sana e, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahsus değil Mürşid de buna giriyor Âlimler de talebelerine nispetle buna giriyor Çünkü insan istifade ettiği maddi, manevi ve fayda gördüğü kişilere karşı tazim ve hürmetle memurdur yani Saygısızlık insanı mahrum eder ve tabii ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, ayetle sabit Ama diğer meşayiğe hürmet de sabit. Beccilül meşayih. Meşayih'i yani yaşlılar manasına da geliyor ama esas manası tasavvuf büyükleri demektir. Tasavvuf büyükleri demektir. Ulema demektir. Bunlara tazim ve hürmet edin. Femenlemü yübeccilü feleysem minniye. Hürmet etmeyen benden değildir diyor. Onun için e, diyor ki sen diyor yani bir şey daha sorma. Ben anlarım. Ben yazarsam sana bir şey sabredersen daha hayırlı olur senin için. Lazım geleni ben sana yazdım. Vakbel kabul et. Nasihat el Khadir aleyhisselam. Khadir aleyhisselamın yani siz hazır diyorsunuz. Khadir aleyhisselamın nasihatını kabul et. Baksana diyor. Hayne kâle ne zaman ki dedi. O nasihatı kabul et. Çünkü neden? Üç mesele oldu. Musa aleyhisselam'a baştan Khadir aleyhisselam işte rastladı. İşte onun başı nasıl sebebi nasıl neden oldu? Uzun kıssadır. Ama en hatinde dedi ki ben arkadaşlık. Senle yapmakla Rabbim bana emretti. Senden manevi ledün ilimlerinden öğreneceğim. Peki öğreneceksen dedi, sana bir şartım var. Nedir o felahates elni şey? Sakın bana bir şeyin neden olduğun için oldu sorma. Ama niye gittim duvarı kırdım? Niye kırdın? Sorma. Gittim çocuğun kafasını kopardım. Ne diyorsun sen ya? Musa selam hemen ne yapar? Ne diyorsun sen ya? O da gerek o zaman ayrılalım tamam. Mecbur musun? Ya bu müsaadenle ki e, mecburum Mevla gönderdi. E, Mevla gönderdiyse şart bir şey sorma. Hatta uhdis aleke ben beyanını başlatana kadar, açıklamayı ben yapana kadar, bunu ben niye yaptım sana şimdi anlatayım diye konuya girene kadar sen bana bu ne biçim iş deme. Niye yaptın deme. Şartımı kabul ettin mi dedi? Kabul ettim dedi. Çünkü Mevla emir etmiş onunla yolculuk yapacak. Ama şartlar riayet edebildi mi? <gülüyor> Demedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ey gidi Musa rahimallahu akim Musa Allah Musa kardeşime rahmet etse Ey gidi Musa kardeşim dedi biraz daha sabredebilseydi ne taze ilimler daha Kadır aleyhisselamdan ne ledün hikmetleri çıkacaktı üç tane hikmet çıktı birincisi de geminin tahtasını kopartma meselesi İkincisi de çocuğun kafasını kopartma meselesi üçüncüsü de duvarı düzeltme meselesi burada mesele nedir? e itiraz etti hani dedi sözleşmiştik tamam estağfurullah dedi ondan sonra bir daha bir olay oldu çocuğun kafası koparlandı sen ne yapıyorsun ya falan şerata aykırı yaptın şöyle yaptın bu yaptın ya biz ne konuşmuştuk dedi mecbur musun ya benimle gezmen E dedi mecburum e mecbursan sus dedi daha şart koşuyorum sana E dedi Musa dayanamıyor ee Hızır da onun dayanamamasını anlıyor Makul karşılıyor Dedi ya Musa sana bir ilim vermiş şeriatın zahiriyle ilgili Bana da bir ilim vermiş hikmetlerin sır perdesinin arkasıyla ilgili Sen de doğru ilimdesin Ben de doğru ilimdeyim Ama Sen buna dayanamazsın Çünkü neden? Zahire vuruyorsun Bu çocuk burada oynuyor Bu çocuğun kafası kopartılı mı? Günahsız çocuk Dört mezhepte de haram Yüz dört kitapta da haram değil mi? E bu ne oldu şimdi? Ama şimdi Mevla bir buyurursa ki Hadır Aleyhisselam'a ilmiyle dünden bu çocuk büyüyünce büyük yavru olacak sonra ana babasının e, gavurluğu zorlayacak ana babası da çok mübarek biri şimdi bu ana babasının bundan kurtulması için sen bunu git öldür sen bunu öldürürsen bu çocuk gavur olmadan öleceği için çocuk cennete gidecek ana babasını da gavur etmediği için ana babasının da amelleri iptal olmayacak onlar da müslüman cennete gidecek sonra ben bundan anasına babasına bir kız çocuğu vereceğim bu kız çocuğundan da on iki tane peygamber doğacak şimdi bu sırları bildiği zaman Hızır Aleyhisselam'a Allah da emrederse bu iş kolay geliyor ama Musa Aleyhisselam'a bu sırrı açmadığı için Musa Aleyhisselam kalkıyor oturuyor haklı Musa Aleyhisselam onun için yani diyor, üçüncüde artık duvarı düzeltme meselesi dedi ki Hazafir Hakk Bey'in ve beynik, ayrıldı kitti dedi. Bu son olsun dedi. Musa sen bir anladığı şey hemen üçüncüde de, de üçüncüde ben özür diliyorum falan devam etsek. Daha devam edemeyiz dedi. Ama dedi şimdi sana ben bunları niye yaptım? Rabbim bana ne bildirdi? Vahyetti. Ledün ilminden ne verdi? Yani Hatır Aleyhisselam'ın peygamberi olup olmadığı ihtilaflıysa da, e, yani e, ekseri ulemaya göre peygamberlerdendir. E çünkü e, efendim Nuh Aleyhisselam'ın neslindendir. Babası padişahlardan idi. E, bu kadar gizli ilmin vahye dayanması, tabi ilham da haktır, keramet de haktır, ilham da haktır ama böyle derin ilimler, yani bir çocuğu git öldür denecek kadar e, Önemli meselelerde de vahye dayanması icap eder. Çünkü düşünüyor musun? Hiçbir veliye böyle bir ilham gelse o ilhamla veli bunu yapabilir mi? He? Yapamaz. Yani bir veliye bu keşfettirilse, gösterilse ana babasının başına bela olacak diye hiçbir velinin ilham geldi bana diye, rüya gördüm diye kalkıp bunu yapması caiz midir? Değildir. Ama İbrahim Aleyhisselam rüyasında oğlu İsmail'i kestiğini görünce yatırdı kesme değil mi? Niye yatırdı keşme? Çünkü peygamber olduğu için rüyası bile ne oluyor peygamberin? Ru'yel enbiya vahyun. Vahiy olduğundan Kur'an'da Safat suresinde bu zikrediliyor. Rüya olduğu da zikrediliyor. Hadiste de değil, direkt Kur'an'da metninde geçiyor. Hal böyle olunca Hızır Aleyhisselam'ın peygamberlerden olma şeyi çok ağır basıyor yani. Çünkü çok ciddi bilgiler var yani. Bu acayip bir şey. Musa Aleyhisselam dayanamadı görsene yani. 13'ün diyor evladım sen diyor Hızır'ın nasihatını kabul et. Yani demek istiyor, biz de Evliya Allah'tanız demek istiyor İmam Gazali Bir şeyler yaparız, bir şeyler ederiz Senin aklın ermez Yani bir şey yazarım sana, bu ne biçim iş dersin Hepten kayar gidersin, itiraz etmene gerek yok Bana da bunları Söyletme diyor Velat la acil'' Acele etme yavrum diyor, acele etme Şimdi bizim Arkadaşlar da bu, yeni dönenler çok aceleci oluyor Daha dün Her nane yiyorken. Ceviz kırıyorken, fındık kırıyorken E şimdi Sakalı bırakıyor, cübbeye giriyor, biraz da tarikata kırıyor Ben böylelerle çok haşır neşir oldum Yolculuklar yaptım, ömrüm bunlarla geçti Kimisi rahmetli oldu tabii Allah kabirlen, nur etsin Sonları da iyi oldu Kimisi Medine'de öldü, kimisi orada Hep mübarek efendinin adamları hep iyi gittiler Ama ya yani şimdi bakıyorsun hemen Adama şimdi sarığın niye yok Sakalın niye kısa Öbürüne sen ne biçim sakalım yok ya Bunlar biçim Ya mübarek bir sene evvel senin yapmadığın yok. Bu adam yine şinlik namaz kılıyor. Sakal da bırakır inşallah nasihat ederiz. Ama hareket tarzlarında falan, tar tarikat dersinde oram yanmaya başladı diyor. Arkamdan ateş geliyor. <gülüyor> bir, bir iki metre havalandım ne olduğum belli değil bir daha bir indim aşağı diyor falan. Ben mesela işte, bir santim bile havalandığım yok yani yere çakılmış duruyorum ama adam havalandı hakikaten havalanıyor Böyle bir olur yani zikrin Harareti vardır yani. Hararet, sıcaklık, şudur budur. Nidalar da gelebilir. İşte şeytani mi, Rahmani mi bunu şeriat fark eder. İlim lazım olur. E ben alim değilim. Alim değilse mutlaka bir Efendi Hazreti vekillerinden birine veya o da üst bir zatı havale eder. Her vekilim diyen de o sorunun müşkili çözemeyebilir. Dolayısıyla o da daha bir üstüne havale eder. İşte Efendi Hazretleri görüşemiyorsan o zaman onun vekilleri vardır. E ona göre Sıra, tertip vardır, kıdem vardır, bunlara riayet edilir. Bu şekilde bir müşkül çözülür velakin mevzu olmuyor ki. وَلَا تَسْنَا Sakın acele etme evladım diyor. Yani bu acelecilik iyi değil. Hatta tebluha ulaşana kadar evanev vakti zamanı vardır. El -umur İşler vakitlerine bağlanmıştır. Fakat insanın huyunda ne vardır? Acelecilik vardır. allah Teala ne buyuruyor? خُلُقَ الْاِنْسَانُ مُنْ اَجَلُ Allah Allah bu ya. İnsan nereden yaratıldı? Mesela size sorsam insan nereden yaratıldı? Topraktan. Veya biz nereden yaratıldık? Anne babamızın suyundan. En nihayetinde nutfe diyor. Kur'an-ı Kerim, Adem babamız için türap diyor, topraktan bizim için nutfe diyor. Bir damla sudan diyor. E şimdi insan nereden yaratıldığı ayetlerde de ne geçiyor bir ayette de? insan aceleden yaratıldı diyor. Yani Mevla ben aceleyle yarattım demek istemiyor. Aceleden yaratıldı ne demek? İnsanın ham maddesinde, hamurunda acelecilik var. Bu da çok tehlikeye götürür, değil mi? Bu acele her yerde iyi değil canım. Ancak birkaç yer. Bu evlendirilmesi, cenazenin tecilü tekfini, defni, he? Borcun vakti geldiğinde ödeme vakti hemen ödenmesi, misafir eve geldi dur yemeği pişiriyorum diyene kadar adamın canı çıktı hemen önüne bir şeyler koymak meselesi bütün bunlar sünnette var ama bu altı yerdir bu altının dışında e, acele mezmumdur kınanmıştır şeriatımızda geri kalan işlerde yani birden hoca olayım birden hoca olunmaz birden evliya olayım meratip var basamaklar vardır öyle mi değil mi yani birden olduğun zaman zaten bunu kaldıramazsın da zaten. Mevla sana acıdığı için sıraya koymuştur. Çocuğun da büyüme evreleri gibi yani birden büyümez. Ona uygun gıdalarla beslenir. Hemen de ağzına büyüsün diye etmet börek tıkanmaz. Çocuk boğulur. Ona göre gıdasını da süt olarak belirlemiştir. Ondan sonra büyüdüğüne göre, yaşına göre yemekleri değişir. E burada da zikri de ona göre değişiyor ilim ona göre değişiyor okuduğu kitaplar yani zahiri ilimde de olsun maneviyatta da olsun hep basamaklar vardır ee, ve tarav vaktine ulaşana kadar acele etme ki ye, e, yük şefleke sana efendim, liyen keşife leke de var bu daha kolay oldu liyen keşife açılsın leke sana yani aradığın iş, ilimler Ondan sonra sana keşfedilsin ve terahhu sen de onu alenen görebilesin. Çünkü isticjal acelecilik uğursuzluk getirir. Müstacil mahrumdur. Yani men istiacele şeye alimler buyurmuşlar kablevani vakti gelmeden bir şeyi acele etseyen ukube bihirmani ondan mahrum edilmekle cezalandırılır. Acele etmeseydi kavuşacaktı. Acelecilikten mahrum edilir. Bitti. Hiç daha kazanamaz. Onun için bunlara dikkat edilecek. Ne buyuruyor Mevla Teala estaizu Yakında size ayetlerimi göstereceğim, acele etmeyin. Şimdi bu bir yavurlara tehdittir bir bakıma manası. Ey dinsiz kitapsızlar, yakında kıyamet geliyor, ölümünüz geliyor. Melekleri göreceksiniz zaten, bu gırtlağınızı sıkacaklar. Ayetlerimi göstereceğim, belanızı acele istemeyin. Hani kafirler diyorlardı ya, varsa gelsin, varsa gelsin. Acele etmeyin ya, yakında belanızı göstereceğim. Ebu Cehil mi kaldı? Firavun mu kaldı? Karun mu kaldı? Şettat mı kaldı? Hepsi belasını gördü. Bugünün Karun'larına da, Firavun'larına da misliyle Rabbim muamelesi. Amin! Bir de bunun manası şudur. Yani, Ya Rabbi bana tefekkür edeceğim ayetler göster işte, maneviyatımı aç, keşfimi aç, zuhuratlar göreyim, e, redün ilminden nasipler alayım falan falan. Ne buyuruyor ona? Ayetlerimizi size yakında göstereyim Sen madem heveslisin, madem talebesin, madem bu yolda gayretlisin, ben isteyeni veririm Allah buyuruyor. Ama sıradan gidin, acele istemeyin. Bu da çok önemlidir talebeler bakımından. Yani b tarikat dersi yapanlar açısından bu mevzu önemlidir. Felâtes el nikabel bak. Vakti gelmeden bir şey sorma ve teyakkan. Sen şunu yakinen bil ki ennek la tusiru la tusilu illa biseyri sen diyor ulaşmak istediğin yere ancak yürümekle ulaşırsın şimdi burası da İmam Gazali bu burayı da şerh'te dur şunu bil ki evladım diyor bir şeye ulaşmak için hani vakti gelmeden isteme ama istemiyor istemederken de ne yap otur aşağı otur aşağı demedim ki sana evladım diyor bildiğini amel ederek yola yürümeye devam et.'' diyor. Allah'a giden yolların nihayeti yoktur. Ama sen ulaşacağın zaman yürümeden ulaşamazsın. Her yürüyen ulaşamaz ama yürümeyende de hiç ulaşma şansı yoktur. Yine ulaşanlar kimlerden olmuştur? Hareket edip yürüyenlerden olmuştur. Şimdi bu yürümenin manası nedir? Ha, burada bir mana tasavvufidir. Tasavvufi hani İmam Gazali'nin sözüne de ayet gibi kaç tane mana vereceksin. Bu yürümekten ne anlıyorlar? Mesela Hadimi Hazretleri, burada tasavvuf yolundaki manevi seyir-i anlıyor. Abdurrahman er rumi Hazretleri, mesela başka şerhte, o da gezinmek, ilim tahsili için veya mürşid aramak için veya Allah ziyaret için dolaş diyor dünyayı. O da onu söylüyor. Ya i̇kisi de uygun mudur? Uygundur. Ama bulduktan sonra da kapı kapı gezme lüzum yok. Mürşidini buldun, onu da sebat edeceksin. Ama ararken, arayış içinde olanlar da arasınlar Allah muhafızda FETÖ gibi birini Mehdi zanneder, Mesih zanneder Ondan sonra helak olur gider Helak ne dinleri kalmış Ne dünyaları kalmış, ne ahiretleri kalmış Duruma bak Duruma bak, duruma Adam hoca zanneder, Mehdi zanneder, Mesih zannedersin Adam seni nereye götürdü? Bırak ahireti, dünyada bile Cehennemin dibine götürdü Ha şimdi, kimisi samanlıkta saklanırken yakalanıyor kimisi bilmem ben ahırdan çıkıyor kimisi tavan arası, kimisi bilmem ne arası yani böyle bir durum bu rezilliğe ne lüzum var ya hepiniz profesörsünüz, şusunuz, musunuz, okumuşsunuz paşa olmuşsun, albay olmuşsun, yarbay olmuşsun bu ne rezilliktir ya yani e, onun için bulmak önemli, aramak önemli, araştırmak önemli mürşitsiz iş olur mu yani Adamlar işte anlamamışlar, akıllarını vermişler kiraya. Ben ne diyeyim ama yürümeden ulaşamazsın. Yürümek manevi yolculukta olur. Mesela nefsin sana verdiği vesveselerden, ondan sonra ona avaikî, alâikî nefsaniye deniyor. Yani nefisle ilgili şeyler. Düşünceler, istekler, şehvetler, hırslar, tamahlar, kazanmalar, istek yani istek bazında. Bunlar adamı meşgul ediyor. Sonra cismani avaik, cismani yani bedenle ilgili, fiziksel e, yani şehvetin her türlüsü var. Bir mal hırsı var, e bir efendim itibar, rütbe, bürokrasi ilerleme gibi olaylar var. E bir de bedeninin istekleri var, kadın erkeğe erkeğin kadına meylleri var, temayüller var. Bunların hepsi tabii engel. Burada helaldan, helalıyla yetinmek ve haramdan uzak durmak icap ediyor. Bunların hepsi yolculuk. Nasıl yolculuk? Yani işte senelerdir ömrümüz blu verdiğimizden bugüne kadar hepimiz bir yolculuktayız. Bu yolculukta bazen yıkılıyoruz, bazen düşüyoruz ama yine Allah bizi kaldırıyor. Kurban olduğum elimizden tutuyor. Yine bize istiğfar nasip ediyor. Yeniden günahlarımızı affediyor kurban olduğum. Yeniden toparlanıyoruz. Biraz daha güçleniyoruz bazen. Sonra nefis bir daha bir başka yerden bir saldırıyla geliyor. Şeytan geliyor, nefis geliyor içten dıştan Ondan sonra bunlar nefsin istekleri, insanı kuşatmış vaziyette. Yemek isteği, su isteği, ya tabii bunları karşılayacaksın. Karşılayacaksın ama yani bunların tabii öyle bir dengesini kurmak lazım ki çok acıkırsan, yani kendini hepten aç bırakırsan bu da sıkıntı. Bu sefer Allah dediğinde işin gücün yemek olur. Bir kere Allah'ı düşünmezsin susamışken. Bu sefer ne olacak? Orada da dengeyi kaçırmayacaksın. Aşırı yemek, aşırı içmek, onlardan da hırs doğuyor, şehvet doğuyor. Efendim, eşinle iktifa helalınla orada dengeyi muhafaza, onda hakkı var, onun hakkını vereceksin. E sen de gözün dışarıdan, gönlülük haramdan sakınmak için ona göre tabii ihtiyacını gidereceksin. O da yemek içmek gibi bir hacettir ve zarurettir. Bunların hepsi de eğer iyi niyetle yapılırsa da hepsi de ibadettir aynı zamanda. Çünkü ibadete kuvvettir. Bunları böyle yaparsan, bu yolculuğu yaparsan diyor, efendim, maksatına ulaşırsın. E bir de e gezmek lazım. Yani ortalığı da gezmenin de faydası var. Orada da diyor, yesiru, fil zoru. Mevla buyuruyor ki, yeryüzünde niye gezinmiyorlar da bakmıyorlar? Mesela burada kafirleri kınıyor. Yani kafirleri niye kınıyor? Ebu Cehil'lere diyor ki, ey Ebu Cehiller, benim bu peygamberim gelmiş size kalktınız, inkar ediyorsunuz, ondan harp ediyorsunuz. Halbuki gezip dolaşsanız neleri göreceksiniz? E, Lut kavminin harabelerini göreceksiniz. Tabi şimdi 1400 sene geçmiş, o zaman o harabeler daha meydandaydı. Şimdi eserleri daha azaldı. 1400 sene ne demek? E gidersiniz orada, Yemen'de Sebe kavminin barajın patlamasıyla helak olduğu, dünyanın en büyük cennetleri Bağ bahçesinde, orayı göreceksiniz. Çünkü Mekke'nin yakınlarında bunlar. Orada Hicr beldelerinde, şimdiki Tebuk tarafı yani, orada Semut kavmi, Salih Aleyhisselam'ın devesinin çıktığı kayağı göreceksiniz. Orada Salih Aleyhisselam kavminin bütün yıkıntılarını, enkazını göreceksiniz. Öyle mi? Dünyanın en dip yerindeki Lut Gölü'nü göreceksiniz yani. Altı tane şehir orada batmış gitmiş, denizden bile 400 metre dibinde. Dünyanın en düşük yeri. E bunları göreceksiniz. Yani ne demek istiyor? Bu kadar gezinseniz, görseniz o zaman ne olmaz? Kafir olmazsınız yani gezmenin bu faydeleri var. İbret alırsınız, tefekkür edersiniz. Vay anasını bunlar belayı bulmuş. Bir de bak peygamber varmış ya sade bize gelmemiş. Gezin gezersen diyor. Billahi diyor. Allah'a yemin ederim evladım, intesir. Eğer gezersen taral acayip, çok acayip şeyler göreceksin. İbarelere sığmayan hakikaten insanın ben de böyle oturup okudum, okuttum, dinledim, konuştum ama seyrü seferlerimdeki Evliyaullah kabirleri, peygamberlerin kabirlerini ziyaret için dünyanın birçok yerine gittim. Bazı kere üç günde üç bin kilometre yapmışım. Yani o kadar dolaştım, uçakla karadan vesaire, dağ, bayır, çayır, ne peygamberlere gittim, ne... Çoğununda resmi falan yok, evvelce gittiklerimde resim mesim telefonlar o zaman çekmiyordu. Yani çoğunda da kayıtta yok elimde. Bu kadar şeyde, hakikaten çok ilginç şeylerle karşılaşacağım. Hikmetli ilimlerle buldum, efendim, çok meczup insanlar gördüm, cezbel insanlar gördüm, kabir başında yani, seni bekliyorum diyeni gördüm. Kabri bulamadığım adam hiç Lübnan'ın ortasında, nereden Yusuf'un Ebhani kabri Çıkıyordum, ümiti kestim, dolan dolan. Şimdi, gezerseniz, yani seyrü sefer, anladın mı? İşte gidiyorsun Buhar'a, Meşayihini ziyarete, silsilemizi ziyaretler, değil mi İmam Rabbani Hazretleri Hindistan, orada ne, veliler, ne ben de gidemediğim yerlere gideceğim inşallah, bazılarına gidememiştim. Efendi Hazretleri gittiğimizde, inşallah yine niyet ettim gideceğim. E şimdi bu seyirde yolculuklarda Allah için olursa, niyet güzel olursa, çok acayip şeyler görürsün evladım, fikirli menzil. Her durakta, her konakladığın yerde Allah sana kapılarını açacak diyor. Ee, o sırada dualar kabul oluyor Gurbette olmazsa yolculukta dua reddi olmuyor İnsan mesela ben birkaç duamı Son bu Fas'a gittiğimde Merakeş'te Ebul Abbas Septi Hazretleri'nde Niyetler ettim mesela Orada dualarım Dört beş tanesi peş peşe çıktı Yani sekiz tane niyet ettim çünkü Özellikle çocuğu olmayanlar mesela Bende çocuk fazlalığı var da Yani çocuğu olmayanlar için Merakeş'te Ebul Abbas Septi Hazretleri yani gidersin orada onun kasası var sanduğu. Bütün oranın fakirleri merak geçin, o sandıktan geçiniyor hala. Yani o kadar büyük veli. Şu anda bile bütün fakirler sandığı var. Kral bile yani o sandıktan harcatmayı takip ediyor. Devlet yani. O kadar büyük bir veliydi. Mesela git de gör bakayım. Ondan sonra çocuğum olmuyor. Yani Allah için niyet ediyorsun, sevabını o zatın ruhuna hediye ediyorsun. Sevabını o zatın ruhuna hediye Ya Rabbi diyorsun. Ben burada bu sandığa bir sadaka bırakıyorum fakirler için Sen hayrımı kabul et Sevabını Ebu'l-Abbas, Zepti Hazretleri'nin ruhuna ihtiya diyorum vasıl eyle. Ondan sonra diyorsun şu iş hacetimi gör Allah'ım diyorsun Yani ben sekiz hacetle gittim yani bir sene belki oldu olmadı, bir buçuk sene belki oldu olmadı Yani beş altı tane peş peşe çıktı Ve zor işlerdi benim için Zor işlerdi Ayşen demek ki Seyri seferde hele Evliyaullah'ın ziyaretlerinde Ehyan ben anvaten Dirileri de olur, ölüleri de olur Onların ölüleri de Dirilerinden daha makbul mübarekleri Değil mi? Onun için e, Gezersen her konakta Çok acayip işler rastlayacaksın Übzülruheke Evladım diyor Ben sana söylüyorum Bu yolda adam olmak istiyorsan Canını feda edeceksin diyor Ruhunu diyor Cömertçe ortalığa halı gibi sereceksin diyor Yani herkes etsin geçsin hesabı Tevazu göstereceksin malından, canından geçeceksin. Çünkü ruh esasen arşın nurundan yaratıldığı için ruhun esas vasfı Allah Teala'nın celalini ve cemalini ve esmasını ve sıfatını, nurlarını müşahede görür gibi olmak, Görmek yok. Görür gibi olma, da o nurların seyreder e, efendim, murakabe dönüyor bunun da adına. Bu murakabelerde istihrak, yani zaten tarikat derslerinin sonda da yazar, mahbu müstahrak olup kalacaktır. Yani Eriyip gideceksin, eriyip gideceksin Mevla'nın nurlarını, isimlerinin sıfatlarını, işte hangi makamda, mertebede dersin, hangi seviyeye geldiyse Allah'ın akrabiyet en yakın olmasının sırrı mı? Ma'iyyet, Allah'la beraberlik sırrı mı? Değil mi? Hakkatül Kabe, Kabe'nin hakikatini mi? Hakkatül Kur'an, Kur'an'ın hakikatini mi? Hangi makamdaysa dersin yani, o murakabelerde kendini eriteceksin yani, kendinden eser Bırakmayacaksın. E şimdi bu tarikatı, bu seyri sürüyor, bu şekil yapmış bir adam ondan sonra kalkıp sinirlenir mi? He? Dersi bitirdikten sonra hemen sağına bakıp adama ne adamsın lan der mi? Diyorsa bu dersi gece geçmiş yani. Gece geçmiş. Haberi yok. <gülüyor> rasıh asal bu tasavvufun allah yolunun yolculuğunun temeli ve esası bezlür ruhi ruhunu canını bile cömertçe feda edebilmek. Burada karıdan, paradan, maldan, mükteni bırak candan dahi geçeceksin. Bu yol öyle kolay mı? Efendim. Kemakele zunnun misriyyu, zunnun misri büyük veli. Daha 1200 sene evvel yaşamış. Evliyanın reislerinden rahim Allah, Teala Allah Mısır'da Kahire'de ziyaret ettim kabrini. Belki de iki kere, üç kere ziyaret ettim ama sonra başka yerlerde de rivayet çıktı. Ee, orada da tabii bütün velilerin bir şey var, o da yapmışlardı. Talebelerinden li'ahedin min telâmüzetî Talebelerinden birine dedi ki mübarek in Teala bezli bezlî ruh ve teâlâ bana dedi mürit olacaksın ve hatta işte benimle arkadaş o zaman onlar ben şeyhim sen müritsin şey yok onlarda. Evliya Allah öyle bir şey yapmaz. Sen dedi ben arkadaşlık istiyorsun yani. Benden arkadaş olmaya gücün yetecekse sen burada şartım var. Aynı Hızır Aleyhisselam meselesi. Arkadaşlıktaki şartım nedir? Yeri gelince canından bile geçebilecek misin Allah için bu yolda? Bunu yapabileceksen feale gel. Ve illa yok ben canımdan geçemem. malımdan geçemem. Karımdan geçemem. Paramdan geçemem. Ne olacak? Tarikat dersi alacağım. Ne olacak? Arşa çıkacağım. Felehat istegil bi't-turati sufiyye. Sufiyenin yani bazı tasavvufçuların dediği batıl sözleriyle beni de meşgul etme kendini de meşgul etme yani ana caddeden ayrılıp da yanlarda dolu şube var ana caddeden ayrıldıktan sonra bin tane mesele çıkar ben dedi de ana caddeden gidiyorum Allah'ın yolunda her şeyimi feda etmişim arkadaş olacaksan bu yolda gücün varsa gel eyyüel velet evet bu ruhunu burada tabi verme meselesi ilginç bir iş yeri gelir Canın da lazım olur, değil mi? Yeri gelir. Ama zaten bir adam uykusunu feda etmesi, yemeğini feda etmesi, az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek, züht. Tasavvufun aslı züht. Dünyaya temayül göstermemek, bu kadar dünyanın yaldızları içerisinde, etrafındaki insanların, bu kadar seni meşgul etmeleri, çoluk çocuğunun vesairenin. E, bu arada... Yani bir insanın kalbini Mevla ile meşgul edip bunlara takılmaması meselesi hakikaten can feda etmek yerindedir yani. Canını feda etmek ancak bu olsa gerektir. Çünkü insan canı gidiyor derler ya. ya bir şeyi görüyor, canı gidiyor yani. Şunu yapsam, şunu yesem, şunu issem, şunu ben de şuraya giresem, ben de buraya gelsem. Ama kendiniz, nefsini zapt etmek, ruhunu hizaya getirmek, bu manevi yolda yürümek çok önemlidir, bu işin temelidir. Onun için evladım diyor, sen de diyor, eğer ki, yok ben keşfe kavuşayım, kabirlerle konuşayım, keşfim açılsın, mezardakine ne var ne yok diye sorayım, mezardaki de bana sizin evde hırsız var desin, yani bunlar olur, olmaz demiyorum, keşif, ben keşfi reddetmiyorum. Ama bu keşifler ucuz işler. Yani tarikatın hakikatini bilenler için, Efendi Hazretleri'nin beyanları vechile. İşte arş açılsın göreyim, lehv-i mahvuzda müşahede edeyim yarın başıma ne gelecek bileyim veya gideyim işte Eyüp Sultan hazretleriyle ile bir görüşeyim bunlar oluyor, bunları başına gelenler var bana hiç öyle bir şey açıp olmadı ama olmadı diye de olanları da reddedemem çünkü Efendi Hazretlerinden duydum ben bunları o zattan duymasam da inanmam ama var tabi kitaplarımızda da var ve ne diyor İsmet Karimullah Hazretleri yani kabirlerdeki ölülerle Ruhlarıyla görüşmeler, konuşmalar Bunlar için, efendim Bunlar keşfi süfli diyor Yani Düşük işler, düşük keşifler E ben ne yapayım düşük Büyük keşif ne o zaman? Büyük keşif ne? Amerika'yı keşfetmek değil herhalde Büyük keşif ne? Fena ile bekadır keşfi ulvi diyor Evladım Kendini kaybedecek kadar Nefsinden geçecek kadar Efendim Allah'ın zikrinden başka bir şey Kalpten geçirmeyecek kadar Kalbini mevlaya bağlayıp da elin işte gönlün işte meselesi hem kazanacaksın, hem harcayacaksın, yiyeceksin, içeceksin helalından, evleneceksin, çoluk çocuğun da olacak sana demediler daha çıktı evliya tağa evliyalık kolaydır şehirde evliyalık zordur o zaman sen bütün bunları efendim şeriatın e, mubahları çerçevesinde her türlü helal dairesinde kalacaksın ama haddi aşmayacaksın sınırı geçmeyeceksin Mubahları da çok azaltacaksın, hemen hemen sıfıra indireceksin. Mubahları, fazla mubahları, fazla mubah, fazla yemek işte. Fazla mubah, fazla konuşmak. He gıybet edersen haram. Ama ben ne anlatıyorum? İşte bizim köyde eskiden bir inek vardı, başladı anlatma. iki saat o anlatıyorsun kardeşim. Ben yalan konuşmuyorum ki. Ya doğru konuşuyorsun ama ne fayda var bu inekten ya? Sizin lahanalardan, mısırdan bana ne kardeşim? Ne oldu? On dakika gitti, on dakikada evliya olurduk ya. Fuzuli konuşuyorsun kardeşim, bunlara İmam ı Rabbani fuzuli mubahat diyor. Yani fuzuli mubahlarla yani haram değil. Şimdi yalan konuşmuyorsan, gıybet etmiyorsan ama sizin köyde öyle bir inek yoksa boynuzu yedin yani ineğin boynuzunu. Bu sefer yalan konuştun değil mi şimdi? E şimdi ben milleti eğlendirmek için konuştum. Ya yine eğlendirmek için konuştun ama yalana girdin tamam mübarek. Böyle bir inek yokken ne uyduruyorsun? Hazır dolu inek var, olandan bir şey anlat. Ama fazla anlatma kardeşim Köy kahveleri gibi dır dır dır ya Ha şimdi zaten konuşan kalmadı herkesin de bir cep telefonu Oturuyorlar herkes telefonuna bakıyor Kimse kimsenin suratına baktı yok Ondan sonra aa biz gidelim Ulan niye geldiniz de niye gidiyorsunuz Neyse az konuşmalar azaldı biraz Amma velakin lakin Biz diyor yani sen diyor Ruhunu feda etmek meselesi işte bu İstikamet ölçüde gitmek, düz gitmek, ana caddeden gitmek. Burada haram olma, haramdan sakınmaktan öte işler var. Burada fazla mubah bile göze batar. Fazla mubahları da azaltmak, hep ilimle meşgul olmak icap ediyor. Öyle mi diyeyim mi? Ya İmam Şafii tıraş olurken radıyallahu anh berber dedik efendim biraz zikrinizi durdurun da dudağınızı kesilecek. Kesilsin dedi Allah'ın zikrinden gaflet etmektense dedi. Zikirsiz mi duracağım dedi. Yani Şimdi bu hareket koca, müctehit bu. Tabi aynı zamanda dört kutuptan biriydi İmam Şafii kendi döneminde. Aktab-ı biriydi. E demek ki, yani bunlar nasıl müctehit oldu? Senin, benim gibi bu kadar konuşursa, yerse, içerse adam müctehit olur mu? Akıllı bile kalmaz ya. Kafayı sıyırttık zaten. Bu memlekette ortalıkta olaydan geçilmiyor. Bir gün bir darbe oluyor, bir gün bir bilmem ne oluyor. Bir gün tak çıkıyor, bir gün öküz çıkıyor, bir gün inek çıkıyor yani memlekette. Tehlike dolu yani. İnsanlar, Dengeyi kaçırdı ya! Ne bir iş yapabiliyorsun, ne bir ekonomiyi ayarlayabiliyorsun, ne bir mal alsan, ulan satabilir miyim, yarın olacak belli değil, perişan ya! Ehl-i sünnetten uzaklaşmak yüzünden, ecdadımızın mübarek yolunu terk etmenin belası olarak şimdi kurtulamıyoruz. Avrupa'dan kurtulsan Rusya'ya muhtaçsın, Rusya'dan kurtulsan Amerika'ya muhtaçsın. Halbuki sen ancak Allah'a muhtaçsın. Ama bu millet hala Allah'a dönüş yapmıyor. Tevbe etmedi bu millet. Camiler doluyor mu? Sabah namazında cemaat var mı? Bitti. Hiçbir felah beklemeyin. Hiçbir hayır beklemeyin. Camiler cemaatle dolmadıkça, farzlar yerine getirilmedikçe hiçbir şey beklemeyin. Bayramdan bayrama cemaatle dolan camilerle. Bu milleti Allah kurtar mı kardeşim? Kurtarmaz. Nereye döneceğiz? Nasıl düzelteceğiz? Ancak Kur'an'a, sünnete döneceğiz. Bir de can fedası lazım. Herkes evliya olamaz, herkes ulema da olamaz Kimisi de yardımcı olur, kimisi destek olur, kimisi dinleyici olur, kimisi izleyici olur Hadis-i şeriflerde bu maddelere de yer verilmiştir Herkes helak olmaz yani Alim değilsen, Sami ol, dinli, sohbet dinle Sohbet de dinlemiyorsun kardeşim Ondan sonra televizyon seyrediyorsun, adam diyor ki Bilmem ne Muhtezile'ye göre mukallidin imanı muteber, dilepten senin de gavursun sana demek istiyor falan e sen burada ehli sünnet alimleri dinlemeden, kitaplarını okumadan zaten yolunu bulamazsın. Zaten bu önce ilimsiz hiçbir şey olmaz. Ondan sonra bildiğinin kadar amel, hemen öğrendiğini devreye sokmak. Ondan sonra Mevla açacak diyor. Yollarınızı açacak diyor Muhammed Gazi Hazretleri. İnşallah Rabbim buyurduklarıyla amele muvaffak eyleye. Hem manevi yolda seyri sülük denen yola girip o yolda yürümek, menzilleri, makamları müşahede ede. Eder geçmek Rabbimize vasıl olana kadar Allah'ım ölmeden mutlaka kendisine vasıl eylesin amin. Zahiri meselelerde de ilim tahsili için. Çünkü orada diyor ki yani burada Hızır Aleyhisselam'la eee Musa Aleyhisselam'ın olayındaki ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerden çıkan nasihatlerde burada evliyaullah diyor. Demişler ki burada ne var diyor? Bir takım faydeler var. Mesela dört tane üç tane fayda söylüyor. Ne çıkıyor burada? İnsan ne kadar alim olsa kendini beğenmeyecek. Çünkü Musa aleyhisselam en alim kim dediler? Benim dediği için Mevla buyurdu senden alimi var o da hazır kulumdur hadi git onu ara bakayım. Musa aleyhisselam ne kadar sıkıntıya düştü Hızır aleyhisselamı bulana kadar. Burada ne demek istiyor? İnsan ne kadar alim olsa kendini beğenmeyecek benden alim yok demeyecek Ve لِذ۪ي عِلْمٍ alim buyuruyor Rabbimiz ki her alimden daha üstün alimi var. Ta nereye kadar? En üstün alim, Allahu Teala, Allah mulgu yupptur. İkinci mesele diyor, ilim tahsilinde rihlet müstehaptır, yani gidilecek. Musa Aleyhisselam gibi ülül azim peygamber, hem de kitap sahibi, hem de en büyük peygamberler, ilk beşe giriyor Musa Aleyhisselam. O bile ne yaptı? İlim öğrenmek için yolculuk yaptı mı? İki denizin birleştiği yere kadar yürüdü mü? Hem de ne kadar uzaktı o zaman onun için. Demek ilim ne olmaz? Bir yolculuk yapmadan elde edilmez. Ben işte baktım buralarda bir şey olacağım yok, şimdi de bir şey olamadım ama kalktım Rize'ye gittim, 12 yaşımda. Çünkü burada kararı verme meselesi. İlim için hicret lazım, gurbet lazım. Kimse anasının babasının koynunda da bir yere varamıyor yani. Ondan sonra talebe ilim öğrenmek isteyen zorluklara ne yapacak? Sabredecek. Musa Seyyam sabretti, etti etti, dayanamadı sonunda ama o kadar yol gitti ki açlıktan canları çıktı yani. Ve o kadar peşine gitti. Ondan sonra tabii manevi ilimleri öğrendi. O kadar idi demek Mevla, o kadar nasip etti. Zorluklara sabredecek. Sonra daha ne var burada bir de? Yine meseledir. Ulemaya itiraz etmeyecek de demiyor da, etmeyi geciktirecek. Ne demek geciktirecek? Sırrı çıkana kadar belki bir hikmeti vardır diye o zattan, alimden, zattan bir bilgi gelene kadar ne yapmayacak? Hemen itiraz etmeyecek. Yani acele itiraz da sıkıntı verir. Çünkü madem bu senin üstadındır, madem bundan ilim alıyorsun, he bunun bir yaptığında bir yanlışlık gibi görüyorsan, hemen itiraz edilmez. Ne olur? Beklenir. O zat bir açıklama yapar, zamanı gelir. Bazen 10 sene, 20 sene sonra bile bazı zatların, işte bak o günkü şey buydu diye, önüne koyduğu olmuştur. Yani kalbindeki şüphe ancak on sene, yirmi sene sonra zahil olmuştur. Ama bunlar imtihandırlar. Bizim için esas şeriatın zahiridir. Allah'tan ki, Efendi Hazretlerimiz bize hiç böyle şerata zahiren, muhalif görünen bir şey ne yaptı? Ne yaptırdı, ne teşvik etti? Yani biz de hiçbir zaman şunu demedik, vardır bir hikmeti ama biz anlamadık acaba neydi diye hiç demedik. Neden? mübarek hep Kur'an ve sünnet üzere gittiği için, diğer velilerden de bir farkı olabilir. Hiç insanların kafasını karıştıracak bir halle ben karşılaşmadım. Karşılaşmadım. Çünkü hep açıktı yani, ortadaydı. Yaptıklar. Hikmeti ortadaydı yani. Gecikmeli bir durum olmadı. İtirazı geciktirme durumu bile olmadı. Hiç itiraz da nasip olmadı. Çünkü itiraz edilecek bir şey yok. Anladınız mı? Ama bazı evliyaullah da böyle Hızır Aleyhisselam'ın usulüyle İmtihanlar da olabilir yani, bunu da olmaz demiyorum. Ama Allah'ımıza hamd ediyoruz ki, bize böyle bir şey nasip etti elhamdülillah. Rabbimiz fazl keremiyle dünyada himmetlerinden, ahirette, şefaatlerinden mahrum eylemeye. Amin. Amin. Şeyh Halid Efendi, ben tanıyorum çocukken, Efendi Hazretleri çok severdi onu. Hatta Ankara'ya cenazne gitti, yani oradan Bitlis'e, Ohin'e gidecekti, çok kar vardı, dediler Efendim sen gelme dediler, zor ikna ettiler, oraya da gidecekti çok sevdiği bir şeydi. Şey Halde Efendi heybetli böyle şey. Mübarek veli. Ben de biraz ondan bir şeyler okudum yani. Geliyordu bir hoca efendi hemen kitabı alıp giderdim. Bir şeyler bana öğretsin diye bu hoca efendinin oradaki medreselerin sahibi çok meşhurdur yani. Ohin medreseleri Ohin Yani diyor bizim gençliğimizi diyor ateist yaptılar. Ya bu kadar şehit işte bunu PKK diyorsun. Bunlar bu çoluk çocuğu diyor. 20 30 senedir bu terörü buraya bela ettiler. Bu terörü yüzünden Tabi medreseye gelen de az e Geri kalan çoluk çocuk dinsiz kitapsız oluyor Ateist olunca da ne oldu Geliyor askeri vuruyor polisi vuruyor Allah korkusu yok helal bilmez haram bilmez Öbürü de zaten FETÖ'de bir ayrı bir şey Namaz kılıyor abdest alıyor Karısı kapatıyor o da vur dedim mi Vuruyor milletin kanına giriyor canına giriyor Yani Allah istikametten Ayırmasın değişik bir şey yani Hakkı bulmak zor yahu Allah ayırmasın bulduktan sonra Şimdi onun için tabi bir an evvel doğudaki medreselerin ihyası, canlandırılması ve gençliğin yeniden ilimle meşgul olması, yoğrulması en azından her sokağa birkaç hoca düşse adam o sokaktaki mahalleyi şey eder, şimdi bazen bir ilçede bir hoca yok ya yani cami imamından bahsetmiyorum cami imamı ne yapsın ya? Adam ayağına gideceksin ya, kapı kapı dolaşacaksın Nuh Aleyhisselam gibi de orası Nuh Aleyhisselam'ın beldeleri da. şehri Nuh diyorsun Cizre, Nuh Aleyhisselam Cizre'de yatıyor, gittim ziyaret ettim. E şimdi öyle mübarek yerler, Cudi Dağı, orada Kur'an'da geçen dağ. Yani o topraklarda bu cehalet, bu rezalet nasıl oluyor? İsrail'in, Yahudi'nin projesi tabii orada uygulanma çalışılıyor. Ancak bu ilimle, sohbetle, alim yetiştirerek izale olur. Bir an evvel inşallah yeniden canlanacaklar. İşte bu FETÖ'nün bitmesiyle bir an evvel nasip olursa, işte o operasyon gücü de ordunun arttı biraz. Doğudaki PKK'da azdı ama E tabi inşallah bitmesi yaklaştığından azmıştır Yani çünkü neden? Artık cami avlusuna da şu her yere işiyorlar e Bunların Allah sonu getirecek Ve Lakin içeriden destekçileri vardı Albaydan, yarbaydan dolu destekçi. Şimdi onları Allah gideriyor Onlar gidince inşallah askerde, poliste bu FETÖ kalmazsa inşallah evet. Tamamen biterse PKK'da kalmayacak inşallah evet. Yani oralarda yeniden eski tekkeler doluydu, medreseler doluydu Yine de en büyük medreseler oradadır. Doğruyu konuşalım. Tedrisat en çok doğudadır şu anda da. İlim seviyesini yüksekliği bakımından kalite çok yüksek orada ilimde. Hakikaten iyi okuyorlar, okutuyorlar ama adamlar da korucularla şeylerle yani saldırıya karşı zor durumda 40 tane korucu var diyor köyde. Sen onları muhafaza ile ya Rabbelâ. Medreseleri muhafaza ile ya Rabbelâ. Bu askerlerimiz de tabii oraların da bekçisi olarak şehit oluyorlar. Bunlar da keyfire şehit olmuyor. Vatan için şehit oluyor. Şimdi o medreselerde okunan, bütün ilimden bunlara ortak mıdırlar, sevabı gider mi bu şehitlere? Evet, evet. E bunlar olmasa orada canlarını vermeseler, eşkıya gelecek hepsini kesecek, doğrayacak. Ne talebe bırakır, ne hoca bırakır. Adam namaz kılarken tarar. PKK gavuru efendim adam namaz abdest mi anlar yahu? Ya, aynı Yahudi camide tarar seni. Yahudi dermen de hiç farkı yok bunların. Onun için yani bu askerin ne kadar önemi var, ne büyük iş görüyor bu şehitler ya. Bütün o medresi, o din, o İslam orada kalıyorsa ki kalacak kıyamete kadar doğuda Kürtlerde daha fazladır yani din şuuru e, amelde oranı da fazladır hakikaten öyledir ben biliyorum onun için ama işte bir nesli perişan ettiler şimdi yeniden aslına rücu edecek inşallah bu askerlerimizi de bundan hissedare eyle Ya Rabbe'le Ya Rab'bi kabirlerini nur eyle Ya Rab'bi derecelerini âli eyle Amin. Ya Rab'bi ilk damla kanları ile affeyle mağfiret eyle Amin. Bir günahtan eser bırakma yarım. Amin. Hepimiz kuluz, günahsız duramayız ama şehitlerin ilk damlasına mağfiret vaadettin Vaadini tahkik eyle yarım. Yerde bıraktıkları ailelere sabrı ı cemîle, cil hayırlı uzun ömürlerle. Amin. Madem onlar şehit oldular, kıyamete kadar nesillerinden kafir münafık yaratma yarım. Amin. Hep zürriyetlerini hayırlı eyle yarım. Amin. Hepsini cennette birlikte cem eyle yarım. Allah'ın vatanımızı iş savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Allah'ım bu şehitlerimizin ya Rab hürmetine kanları hürmetine bu kanları durdur ya Rabbi. Sen canlarımızı, kanlarımızı bu PKK kâvurlarına, bu fetelere ya Rabbi bu dinsiz kitapistanı hepsini haram eyle bizi ya. Rabbi. Bizi korumana al ya Rabbi. Amin. Vatanımızı, milletimizi, bütün kardeşlerimizi, hepimizi himayenle, vikaye ile ya Rab. Bu şerlerden eşhanı senle hafza ile ya Rab. Şehitlerimizin ruhları için buyurun. Aşhedu an la ilahe illa Allah. Aşhedu an Muhammed, abdhu ve rasulu. La ilahe illa Allah, Muhammedu Rasulullah. Fi klli lamhete ve nefse. Adama aşağu, ilmi Allah. Allah, Allah, Allah. Celle Celle. Yarabu zikirlerden haslo ne cümesi bu ate? Maşer sabahına kadar kabirlerinde nur olarak bağık kalacak şekilde. Bu şu kuburuna itihal ile ya rabbi ruhleni ferahnağa ile ya rabbi ya rabbi ziyade ile ya rabbi seyyiatlarımı mahve ile ya rabbi mahşerde yardım ile ya rabbi habbi insan altında cem ile ya rabbi amin aminallahu amin ya rabbal âlemin ya rabbi günahlarımı mahve ile hasenata amin. tebdil ile allahım kabirlerinde yağıracağım fazl-ı kerem istirahatlerini evmen efemen müzdade ile allah mahşere çıktıkta ya rabbi sırattan şimşek gibi geçmelerini ve mizanda sevap taraflarının ağır gelmesini veya Rabbi Habibin elinden işmelerini ve Havz-ı Kevser'den içmelerini ve cennet-i aliyatına hesapsızca girmelerini müessir eyle yavrum. Kolay eyle ya Rabbi alim. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühü. La ilahe illallah. Muhammedur resulullah. Fi küllemhede ve nefesin, adet amaşağı, ilmü Allah, Allah, Allah, Allah, celledülalı. Ya Rabb al-aleymin, amin. Allahım inan seluk al-janna, amin. Naaudubuk min al-nar. Allahım inan seluk al-ruzaq ve al-janna. Naaudubuk min sḫuk ve min nār. Allahım inan seluk al-janna ve maqarabeyli hamqul nev-ı amel. Naaudubuk min al-nar اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العيل لمن فرج الكروب على ال والصحاب وسلم اللهم ان نسالك من الخير كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل العاقبه ورشده اللهم ربنااتنا املنا من منك رحمه وهي لنا, لنا, لنا إنك على Allahümme ahsana akıbetena fil umuri kulliha fe ecirna min khızri dünya ve azâbil âkhirâ Allahümme rabbena atina fil dünya hasene ve fil âkhirâti hasene fe qina azâben nâr Allahümme nâ nece'aluka fi nuhurihim men a'udu bika min şururihim ya rabbel alemin ve sallallahu te'ala alâ ve mevlana muhammedin ve ve teslimen kethira velhamdülillâ rabbil alemin ve ve Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi Ve Alali ve Sahbi Amin Allah cümlemizi ayetlerinin, mübarek kelimelerinin hıfzıyla muhafaza eylesin. Amin Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yassifun Ve Selamun Aleyl Murselin ve Elhamdileke Ya Rabbil Alem Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve sahibesinin Sisteme şahımızın efendim babamızın kısmet babamızın kahinurullah Ervahine vasıl olmak üzere. El Farantiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil r-Rahim. alamin Al-Rahman Malik yevmiyyin.